قال الله تعالى في كتاب الكريم Es-sa'y ila billah Bismillahirrahmanirrahim kefser, venhar, İnne a'taynaka el-kebşer fasalli li rabbika vanhar inne şan'eke hüvel ebser. Sadakallahu'l azim. Okudum sure-i Celi'l sure-i Kebser'dir. Hepimiz biliriz. Kur'an-ı Celil'in kısa surelerinden en kısa bir sure fakat mana bakımından Gayet de geniş, büyük bir manaya hamil. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ikram olunan hayr kesirin burada zikredilmesidir. Tabi hepimiz bunu biz ezbere biliyoruz bu sureyi zilileyi. Kur'an'da mimci zura hangi sure derlerse bu suredir. Mim harfi yoktur içerisinde. Gene havasından bahsedelim. Bazı hassaları vardır surelerin. Sabah namazına kalkamayanlar kulağını benden yana eğiver. Sabah namazına kalkamayanlar bu sureyi i yeterken yatarken okumalı, zaten Müslüman yatarken abdestli yatmalıdır. Sure-i Bakara'nın sonunu okuyarak yeterse bir Müslüman sabaha kadar Allahü Teala Hazretlerine ibadet etmiş sevabı alır. Bu da amener Resulüdür, bilirsiniz tabi. Elbette ki Allah'a imanınız, Peygamber'e ümmet olduğunuz Hazreti Muhammed'in nebiyiz işana, Kur'an gibi bir kitabımız var, tabi bu sureyi ezberlemişsinizdir. Sureyve Karan'ın sonunu, amenin Resulü. Değil mi sevdiğin bir adam sana, değil sevgilin, aşkın mecaziyle, sevdiğin bir kimse sana bir mektup gönderse, o mektubun da içindeki bulan münderacatı başka lisan ne yazılsa, bu mektupta gece geldi sana. O mektubu, o mektubu eline alır, kapı kapı ulaşırsın Şunu terzim söylüyor diye. E Allah'a sevenler Kur'an-ı Kerim'in manasına aşran olurlar böyle okurlar değil mi Allah'a peygamberi sevenler Allah'a inananlar yani Suri Bakara'yı sonu ameni Resulü okursa bir adam sabaha kadar bu o okuyan kimse sabaha kadar Cenab-ı Hakk'a ibadet bir alır <gülüyor> unutma sakına ihmal de etme abdest al mutlaka su bulamazsan temin edersin abdestsiz yatma Sureyi de okuyan kimse okuduktan sonra sabah namazına kalkamıyorsa, uyanamıyorsa ya Desin ki ey bu Sureyi'ye müekkil olan Beni sabah namazına kaldırmazsan, yevmi kıyamete daha davacıyım desin. O melekkeleri onu kaldırır sabah namazına. Ama kalkmalı. Kalkmazsan sonra atarlar yere adamı. Damaferen yani. Uyandırdı kalkmaya? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen gözünü açtın. Ne'vzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İlk sözüm bu olacak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bundan daha büyük bir kelime yok. Hakkın mizanının sağ kefesinde olacak olan bu kelimeyi tayyili. Sekiz cennetin miftahıdır. Yedi cehennemin kapısının kilididir. Bir daha koyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İlk sözüm bu olacak. Yine evladın olduysa çocuğuna evvela bu sözü talim edeceksin. La ilahe illallah Muhammed'in Resulü. Sakın çocuğa evvela küfür talim etme. Küfür sebetmeyi falan sonra seni döver kendi evladın. <gülüyor> Küçükken yani ettiği küfür senin hoşuna gider ama sonra büyürge biraz canını acıtır. Zaten müminler böyle bir şey yapmazlar. Müminler daima evlatlarını hakka götürürler. Nura götürürler. Hidayete götürürler. Kötüleri sevk etmezler çocuklarını, evlatlarını. Her efvalini, her azasını Allah'a götürür evladını. Babanın bir vazifesidir. Yapmazsa ahlette mesul olur. Evladından kaçar. Benden hak talep edecek diye. Evladın ondan davacı olur. Bunu indi konuşmuyoruz sakın abi. Böyle konuştuklarım. Sakın hiçbir zirenin indiği değil konuştuklarım. Estaizu zillah meru min ve ümmihi ve ebihi ve sahib ve beni. ayet Herkes yönde kıyamette birbirine Evlatın anne evladının bazi iteler yerine yemilme yapılmadıysa her birinin davacı olacaklar. Allah sonumuzu hayra yiyelim. Ve bu sure Celil'in de esarı bu bir tane, bir tanesi daha. Daneler var böyle hassalarından bir tanesini öğretti. Bismillahirrahmanirrahim. Ates biradan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ates malcülüp değil yani. Namaz abdesti siz bir adam Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Fakat eliyle tutamaz. Kur'an. Cünüpken ne okuyabilir Kur'an'ı ne de eline tutabilir. Tabii bir Müslümana cenabet gezmek yakışmaz. Hiç yakışmaz. Allah Kur'an'da işte ayetinde yükünü cünüpün taharu ki cenabet olduğunuz vakitte hemen yıkanınız diyor. O feyi takibiye. İcin zarafet bilenler ohadır. feyi takibiye hemen yıkanınız diyor ne vallahi. Çünkü ölüm ne vakit gelecek belli değil. Hiç zamanı vakti, Ansız katıl çıkar ölü adamın. Bir namaz kıldığın an bu benim son namazım. Öle öle farzı. Bir daha namaza çıkmayayım mesela şey yok elimde senetim yok. Bu cuma son cuma. Bu bayram son bayramım böyle diyeceksin. Böyle düşüneceksin. Yani. Hemen hazır ol. Eşyalarını topla. Yolcusun yol, yolcu, yolcu eşyana hazır olsun. Hadidelerime eyvallah diye bir yürüyeceksin. Bundan manası bavulun falan değil, o dünya bavulları falan. Kimsenin hakkını aldığınızı götürler Helallığını al, ibadetle taat bulun. İbadetle taatına güvenme, Allah'a Allah. Bazı adamlar ibadetle taatına güveniyor, ne uzun olmaz öyle şey. Allah'a güveneceksin. Allah'ın rahman, rahim, kerim sıfatlarına güveneceğiz Allah-u Teala Allah. Bir adam yüz bin sene namaz kılsa... Anlı, secde dilinse, dizleri de devenin ayakları gibi nasıl tutsa böyle, bir kere göğe bakıp da güneşi gördüğünün hakkını Allah'a vermiş olmaz. Şimdi bu süreciyle, bayram olmak münasebetiyle okudum bu süreciyle, İslam dininde, yani elhamdülillah bir Müslümanız, ne de Allah'ın yanında da, Allah'ın dininde din olarak, din İslam değildir yalnız. Başka din yok. Öyle inatmış Kur'an kelim. İnne dine, islam. Ancak benim indimde din olarak İslam diye dil diğer, diğer bir ayet kelimede, istaizüle <gülüyor> ve el Her kim ki İslam dininden gayrı kendine din aradı, yol aradı, o adam hüsranda kaldı iki cihanda. Yol bu. Allah'a giden yol bu. Riza, Ridvan, Cennet, Cemal yolu İslam yolu. Allah'a teslim ol, Hz. Muhammed'e tabi ol. İki cihanda selamet bu. Allah. <gülüyor> Dünyada belalardan, afetlerden, kazalardan selamet bul, Ahirette cehennem ateşinden kurtul. İslam İslam'ın iki bayramı var. <gülüyor> Birisi Ramazan bayramı, bir gün, bir gün. <gülüyor> E üç gün yapıyoruz, o ilaveten, ya yağmur yağarsa namaz kılınamaz diye üç gün ve şeyler, bayram tebrikleri yetişmediğinden dolayı iştahat etmişler ama üç çıkarmışlar. Bir gün, Ramazan bayramı, birinci gün. Onun için senede 5 oruç mu karamdır Dört gün kurban bayramında, bir gün Ramazan bayramında. Ondan gayri oruçta bilirsin. Yani Ramazan bayramının ikinci günü üçün günü oruçta bilirsin. Çünkü bayram değil. İki bayram var. Birisi Ramazan bayramı, fitrede yardım bayramı. Niye seviniyoruz, niye bayram yapıyoruz? Ramazan gitti değil mi? Hayır. Günahlardan sıyrıldık, tertemiz olduk, Allah'a layık, Peygamber'e layık bir ümmet olduk. Allah'a layık bir kul, Peygamber'e layık bir ümmet olduk. Onun için Cenab-ı ediyoruz, bayram yapıyoruz. Yoksa Ramazan gitti, kurtulduk elhamdülillah diye değil. İki, Hatta Teala diyor ki benim için yemediniz, bugün benim için yiyiniz, benim soframdan yiyiniz. Her gün onun sofrası açık zaten. Öyle bir sofra sermiş ki önümüze, kafiri, mümini, münkiri herkes o sofradan yiyor. Ama müminlere hususi bir hususi bir muamelesi var müminlere bize. Sebebi ne? Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed'e bende olduğumuzdan dolayı bizim tövbelerimiz hemen kabul olur Hemen dön Allah'a rücu et. Zinaya yanaşma. Zina eden kimsenin imanı gömlek sırtından çıkar gibi çıkar. Bütün ibadetler hat olmuyor zinada. Bu zina göz zinası vardır, kulak zinası vardır, ağız zinası vardır, etek zinası vardır. El er zinası vardır. Gözde de cinayeler. Bakarsın, nazarlar hem de göz zinası etek zinasından eşittir, daha şiddetlidir. Etek zinasında hemen tatmin olursun ama gözün göz bakmaya doymaz çünkü. Onun için gözüne sahip ol, gözünün kapağı var. Sözlerin buradan girip buradan çıkmasın. Ya gözünü tahir et, hakkı gör. O hak görürsen başka bir şey göremezsin Allah'tan gayrı. Gözünü temizlemeye çalış. Sakın ha ibadet ve taattan geri dönmeyiniz Müslümanlar çok pişman olacaksınız. Sözü gelmişken söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Söyleyeceğim. Cemaatimizden birisi vardı. Çok aksi bir adam. Halk düşmanıydı yani. İnsanları sevmezdi. O kadar ona müsaade ettin. Senlerce bunun peşinde dolaştı. Oğlum ha halk düşmanı hak düşmanıdır. Halkın düşmanı hakkın düşmanıdır. <gülüyor> Halkı muhabbet, Allah'a muhabbet. Söyledik. Dinletemedik Hazretler. Yine o bildiğini yaptı. Hilkatı iktizası çünkü akrep sokmak için yaratılmış, yılan zehirlemek için yaratılmıştır. Bal arısı bal yapmak için. Eşek arısı sokmak için halk olurumuzdur. Hepsinin bir vazifesi vardır. Dünyada vazifesi hiçbir şey yoktur. Allah bizi yalnız eşek arısı yapmasın da bal arısı yapsın. Petekleri dolduralım. Dün akşam rüyada görmüş Kezap içirildiğini söylüyor. Kezap içiriyorlar bana diyor. Efendiler! Buradan girip buradan çıkmasın. Rüya hakla gelsin. Kezap içiriliyorum demiş. Kezap içiriyorlar bana. Bir tane daha vardı. O da benim şey, yakayımdendi. Onda da bazı şeyler vardı. Ki, şirkin sözler. Lisanı temizlememişti. Bunları ibret için söylüyor. Hep kitaplar söylüyor. Bu da kitaptır böyle konuştu Zaten okuyabilirsen seriyeden süreliğe kadar kitaptır. Risale. Yalnız... Kağıt ucuna yazılan farfler değil kitap. Seriye'den süreye verer kitaptır. Ayettir yani. Onda bedenizi gördüm. Manadan dilini kesmişlerdi onunla. Kardeşim yolcuyuz. Bak buraya geldik. Hemen cuma yıkılıp gideceğiz şimdi. burada. <gülüyor> bir şey al git buradan. Yattın kalktın ondan kalmasın iş yalnız. Kötü bir ahlakını terk et. Hacca gitti. Yedi taş attı. Ne bu manası? Ne bileyim ben şeytanı taşıdık? Şeytan sende. Rahman da sende. Allah'a sevmediği sıfat vardır, o taşlardan renc dersin? iblisin kafasını atarsın orada. sıfat şeytan atmıyor şeytanın sıfatları. Şeytanın başına adam olmazsın bir defa. İş sal muselat hacdan bitmez. İnsan tabir olmalı demedir. Ben iki bayramımız var. Dini bayram. Bir de, Cuma günleri bayramdır bizim için. Cuma günleri, yavrum Cuma, Kur'an'da Kur koca bir sure var. Sureyi Cuma diye, Kur'an-ı Kerim biliyor musun? Hemen okuyacaksın. Benim saçıma, sakalıma kır düştü, okuyacaksın. 80 yaşındayım, okuyacaksın, öğreneceksin. Çünkü sevgilin, sevgilimiz, Allah'ın sevgilisi el mehdi مِنَ الْمَهْدِيَ diyor. Beşikten mezara kadar ilim, ilimi ne yapınız Tahsiye ediniz diyor Talep olunuz ilimi diyor. Olun diyor Sevgilimiz Allah'ın sevgilisi Sebeb ve dikkate alem Rahmetelil alemin <gülüyor> Muhammed Mustafa Ahmet Sema'da ve İncil'de Ahmet Dünyada Muhammed Kıyamet gününde Mahmud Hamid Leva İlhamd'ın sahibi Allah'ın sevgilisi öyle söylüyor Öğreneceksin Vaktini öldürme sakın ha. Başladın okumaya da vefat ettiğim şehit olarak ahlata gidersin. İlim tahsiliyle ölenler şehit olarak, o, o rütbeye ererler. Bak bak ne kadar güzel bir şey. Günde bir saatin edersen Allah için on gün öğrenirsin. Bir şey değil, bir sure cuma var. O günlere bir onun içinde gizli bir saat var. O saatte tesadüf ettirebilirsen eğer dualar müstecav olur, hicret olmaz. Hangi saat bilmiyoruz, gizlemiş. Sevgilimiz gizlemiş. Mahbub gizlemiş, mabut gizlemiş. Sevilmeye layık olan Allah gizlemiş. Allah. Hep bana ibadet edeniniz gelsinler diye. Görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Emeniizanudi ve şuru Namazdan sonra Allah'ı zikredeceksin daima. Dilinde Allah'ın esması, gönlünde Allah'ın muhabbeti olacak. Allah. Ne işin sen kötü seni götürürlerdi öyle Ayaklarını çirkinelere götürüyorsun Neden Niçin Seni kim zorladı oraya Niçin Rabbini kırıyorsun Niye Resulullah'ı ürüyorsun Ne akım var Niye melekleri mahzun ediyorsun Niye salih Salihleri kırıyorsun Salih ümmeti Muhammed'i Nice gönüller var ki o gönülleri Allah tecelli etmiş Bir Allah tecelli etmiş O gönüllere Allah mekandan münezze, mekan Allah mekanların mekanı. Zamanın haliki, mekanın haliki ki mekanların mekanı Allah. Cuma, bayramımız, o gün temiz elbiseni yiyeceksin, temiz giyineceksin, camiye öyle geleceksin. Bu Allah'a karşı gösterişin değil, mümin kardeşlerine olan hürmetin, onlara karşı olan sevgin, Onlara karşı olan saygın. Saymadan girersen yer eskiye kötü kokulu şeylerden falan yok, saygıyorsun demek ümmeti Muhammed'i. Onları incittin Allah incinir sonra. Böyle anlayabildin mi İslam'a? O içinden gideşecek. Bir de kandil geceleri var. Allah bazı Leyali'yi, Mübareki'yi, Mübarek geceleri bize ihsan etmiş. Mübarek günler var yine ayrı yeten. Ha. Ama bu e, milli bayramlarımız Onlar ayrı. Onlar milli bayramlar. ve dini bayramlarından bahsediyorum. Ha şimdi bu bir tanesi de bizim en mühim en mühim İslam'ın binasından temellerinden biri olan hacin ifa edildiği bayram. Kurban bayramı. Canını kurban edenler. Allah için canını kurbana getirenler. Allah için dünyadan soyunup ihrama bürünenler. Ölmeden evvel kefene sarılanlar. Haca gidiyorsun o manaya yani. Tayyara tabut ihramın kefenin hepsi mecaz tamamının arada hazırlık gittiğin gibi gelirsen yazıklar olsun deve hacı olmaz gitme gilemek eşek devriş olmaz taş ekmeği tekiye git orada şeytanın başına at ucuğu, kibiri hasedi riayi gadabı şehveti hubbu mali hubbu can hepsini at başına şeytanın temiz gel buraya halil gel buraya İbrahim Halilullah gibi öne dön tertemiz gel Yüzün ak, göğünün pak olsun. Lisanın artık bir daha yalan etmesin. Terazinde ölçende eksik verme. Adaletten ayrılma yani. Yalnız bakalım terazinin hatırına getirme. Daima adil ol. Sana yapılanı affet. Fakat dinine, imanına, mukaddesatının yapılanı affetme. Ha, şimdi bu süreciliğinin kısa bir manasını vereceğiz ki. Denizden bir katıra yani. Ayetlerin, efendim rahat oturun. Birçok arkadaşlar dizi çıkmaya alışmamışlardır, rahat edemezler, edemeyince hutbeyi dinleyemezler. Rahat rahat otur, ayaklarını kıbleye uzatmayanınız, arkadaşını rahatsız etme. sonra namazda hayat üzerinde oturuz yüz yani üstüne. Her ayet kerim bir sebebin üzülü vardı, bunun sebebin üzülü Asim Nüvayr. Aral-ı Asim babasından peygamberimiz Kabe'nin kapısında konuşmuşlar. Daha o vakit İslamiyet daha yayılmamış Mekke'ye. Ama resul Ekrem Efendimiz ilan nübüvvet Efendimiz'in yedi tane çocuğu oldu. Hepsi kendisinden evvel vefat ettiler. Ancak Fatım adı Zekhara. Cenab-ı Resul ekremden altı ay sonra vefat etti. <gülüyor> vefat kelimesini kullanıyorum ki anlayalım diye. Onlar ölmezler. Ölen hayvan imiş. Hatta bir gün Cenab-ı Fatım'e Efendimiz'i çok sever. Cenab-ı Peygamber de Efe Efendimiz sallallahu aleyhi ve Cenab-ı annemizi gayet çok severdi. Kızını. Kaç defa huzura gelirse Efendimiz ayağa kalkarlardı. O kadar severdi Fatime'yi. Bağılığına basar kendisinin mübarek ellerini öperdi. O kadar severdi Fatime'yi. Kızı evladı. Hatta buyurmuşlar ki ya Fatime sen benim parçamsın buyurmuş. Şerefini böyle inatmıştı Cenab-ı Fatıma Bir gün Cenab-ı Fatime'ye kulağına bir şey söylemiş. Fatime basılmış ağlamaya. Sonra diğer kulağına bir şey söylemiş. Tebessüm buyurmuşlar. Buyurmuşlar ağlamaları bulmuş. Sonra sormuşlar annemize. Ne dediler? Ki peygamber bir şey söyledi sana. Ağladın. Sonra söyledi, güldüm. Dedi ki ben ya Fatıma retik alaya gidiyorum. Gideceğim dedi. Ona ağladım. Sonra kulağıma il dedi ki ehli beydimden en evvel bana gelecek olan sensin dedi. Hakikaten de öyle oldu. Cenab-ı Peygamber'in vefattan sonra Cenab-ı Fatıma'nın yaşayamadı. Kendisine bir ev yaptı ismine Beytül Hazem, mahzuniyet evi, ağlama evi koydu. Oraya ağlaya ağlaya Resulullah'a altı ay sonra mülakat etti. Hazreti Ali Kerim Allah'a şey diyor ki ben kabreye indirdiğim vakitte Fatime'yi Resulullah'ın kucağına verdim diyor. Ha, şimdi buradan anlatmak isterdim ama vakit pek dar oldu. İşiniz gücünüz var belki. Ha, geçeceğiz. İsterdim nasıl olduğunu bu hadisatın evet altı ay sonra o vadette. Ondan evvel bütün pe pe peygamberimizin erkek çocukları İbrahim, Kasım, Tayyip, Zeynep, Yüküye, Ümmü Gülsün, bunların hepsine vaat ettiler. Hiç çocuğu yaşaymadı Efendimizin. Ne erkek ne kız? Yalnız Fatıma Zehra? Kapıda konuştular, Efendimizin dışarı çıktı. Asim Nivayil içeri girdi mescide, yani Kabe'ye. O vakit kafirler, müşrikler Kabe'de oturuyorlar. İslam daha olmamış, Efendimiz ilan etmiş İslam'a. Dediler, kimden konuştum dediler Asim Nivayil'e. Etterle dedi, etterle konuştum. Epter manası erkek çocuğu olmayıp kökü kuruyana diyor ağlar. Epter erkek evladı olmayıp kökü kuruyana epter diyorlar. Epterle konuşun diye cana peygambere epter dedi. Eyvah. Ne kadar çirkin bir söz söyledi. Ve bu sözü cana peygamber işitti. Öyle mahzun oldular ki o kalb-i titredi ve arşla Resulullah'ın bu üzüntüsüne iştirak etti. Allah'ın arşı. arş Arsullah da titredi. Nasıl titremesin ki? Resulullah'ın ayaklarının, ayak kaplarının tozu arş üstlenmişti. Yerli yattı ve Cebrail geldi bu sureyi getirdi. Şimdi ben vereceğim mana böyle gayet de kısa olarak söylüyorum. Eğer mana verecek bunun hakkında koca bir kitap yazabiliriz yani elhamdülillah. Ha, nasıl şöyle? Cebrail Sen geldi bu sureyi getirdi. Sevinizülü bu. İnna bizler burada inna bizler deyince kalabalık gibi görünüyor değil mi? Bu tazim içindir. Resul-i Ekrem'e. Allah Habibi Muhammed'ine tazim eder. Hürmet gösterir yani. Sen kim oldun? Sen kim oldun? Yerin göğün sahibi bilinen ve alemlerin maliki olan allah Teala Teala Habibi Muhammed'e tazim ediyor. İnnallâhe ve melaiketehû yusallûnâ lenn-nebîh Ya eyyühellezîne âmenü sallû aleyhi ve sellîmü tesîmâ Oku Sûre-i Azâb-ı İnnâ bis Atay-ı nâ bir şey var Sana verdik Biz biz sana verdik Tekitli. Neyi? Kefser'e verdik Bu kefser'in manası o kadar uzun ki Hepsini söyledikten sonra hepsini bildiği gibi, müfessirlerini söylediklerini söyleyeceğiz, bilim, dilim, hepsini söylemeyiz ya, dilimizin kadar. Hayrı kesir, ne kadar hayır varsa, ne kadar hayırlı işler, hep Resulullah'ın emre verilmiştir. İstanbul'un fethi, Resulullah'ın şerefidir. O göstermiştir çünkü. Üleması, askeri, kumandanları, kahramanlar, şehitler, gaziler... Kanlarından kendilerine kefem içen şehitler. Semenlerler gibi ateşe giren gaziler. Hz. Muhammed'in ümmetidir, askeredir. Allah'ın ismiyle berabercik olmuştur Her ezan'da, her kâbette. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in Resulullah diye musun? Yine tevhidde böyle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah'ın ismiyle beraber. Kevser Kıyamet gününde bir nehirdir. Resul-i Ekme verilecek. Ve bunun sakisi Hazreti i̇mam Hasan ve i̇mam Hüseyin ve Haydar-i Kerrar ve Seyyidina Ebâ Bekir ve Seyyidina Ömer ve Seyyidina Osman İbni Affan ve Ehl-i Beyt-i Mustafa ve, ve Ezvacı Tahirat ve diğer Evliyalıllah bu Kevser'den Ümmet-i Muhammed'e Kevser'in içinde hamil olduğu Hakın hakkın nimetini vereceklerdir. O çok mühim o, senin bildiğin gibi değil, su içmek falan falan değil, öyle bildiğin gibi anladın. Yalnız kelimin nasi alâ kader konuşuyorum ben, bu kadar kafi. Kevser'den Murat, Fatıma tuzzehra. Cenab-ı Fatıma'nın bir ismini de Kevser'dir. Habibim sana Kevser'i verdin, ondan zürriyet sürüyecek. Senin zürriyetin, Cenab-ı Fatıma'dan Kevser'den gelecek. Nedir o? Saadat ve şurafa, şerifler ve seyyidler. O kadar soğalacak ki ebder, sana ebter dinlerin kökü kuruyacak fakat senin kökün kurmayacak. Seyyidler ve şerifler kıyamet günü kadar küriyatta bahre olacaklar. Öyleyse Fesalli. Bu nimete karşı Rabbine şükretmez misin? Edeceksin. Fesalli namaz kıl. Şükret. Bu bize emir bu. Resulullah'a hitap bize emir. Öyleyse Fesalli namaz kıl. Yani e, teşekkür et vücuduyla, Cenab-ı Hakk'a teşekkür et. Mal ise malı tasarlık ederek, güzellik ise iffetini muhafaza ederek. Allah'a şükürün çoğal. Ve Rabbika Rabbine, ve kurban giz. İm-i sana şey neden, sana buğz eden, sana etter diyen, etter o etterdir. Onun kökü kuruyacaktır. Kimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eder ve ona kötü konuşur. Burada yeri değil ama söylemek mecburiyetindeyim, kulağınızda bulunsun. Ağzından öldüğü vakitte necaset gelir. Kerrat, merat ile sabittir. Resulullah'ın aleyhinde konuşan bir adam öldüğü vakitte mutlaka ağzından necaset gelir. Haber vereyim Bizim dini vazifede bulmak münasipetiyle birçok şeylere karşılaştık. Onun için söylüyorum, barışı bakalım Muhammediye, inanın sözüne. Şimdilik bu kurbanı da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kurban bayanının yani, yani zilhiccenin onuncu, 11 12 günlerinde kurban kesmeyi bize vacip kıldı Allah-u Subhan'ın. Peygamberimize emr oldu, bize de vacip oldu. Şimdi resul Ekrem eğer benim ümmetimse bir kimse diyor, benim ümmetim olduğunu söylüyorsa, hali vakti yerindeyse kurban kessin. Hali ve yerinde olup da kurban kesmeyen, ister Yahudi, ister Hristiyan olarak ölçündü. Nasıl istiyor diyor. Tehdit var yani. Hem de bu mesele çok mühim. Kestiğin kurban senin bineğindir. Yarın yövme kıyamette senin bineğin olacaktır. Ve bizatihi kurbanı almaya kendin git, pazarlığını yap. Her ibadettir. Konuşman, yürümen, parayı sayman dahi ibadete atır. Yalnız hayvana sakın eziyet cefa etmek keserken köy buçakla yahut Allah'ı Allah'ın esmasını anmayan zaten kurbanı kestirme. Olmaz kurbanı. Mürdar Müslüman oldu. Müslüman olup bir adam besmeleyi çekmezse onun kesiliği yenmez. Onun için besmeleli, abdestli taharetli insanlar bulun. Kurbanlarınızı tekbirle, tahlille, dua ile kesiniz ve Cenab-ı Hakk'a Allah'ın en sevgili bu bayram günlerinde en sevdiği ibadet ve taat Allah'a kurban kesmektir. Hatta Cenab-ı Peygamber gene şeye Cenab-ı Hazreti Ayşe'ye Ya Ayşe kurbanın kesilirken orada bulun ilk damlasıyla beraber her bütün günahların afı mafı olacak. Onlar ezvacı tahirattır ama bu bize hitaptır gene. Ayşe'ye hitar ederek bize hitaptır. Hmm. Kurbanın başında bulun diyor. Bunların da işte barsağını, barsağını, derisini hayır cemiyetlerine verebilirsiniz. Yahut kendi yaparsan kendi yapıp kullanırsın. İsrat etme yani. Hani bazı zavallılar, zavallılar var, hayvan işe çıkan, yenmeyen kısımları hayvanlara bile yedirmiyorlar. Sakın öyle bir şey yapmayın. Verebilirsiniz, yedirebilirsiniz. Komşunuz Hristiyan dahi olsa ona da etimden verebiliriz. Sadaka sayıları çünkü. Verebilirsiniz, tartırabilirsiniz. Üçe bölünecek. Bunlar da fakih Hocavendere'nin Hoca talimat sizin için. Üçe dönülecek, bir kısmını çoluğun çocuğun ayıracaksın, bir kısmını konu komşuna zengin dahi olsa göndereceksin, bir kızı fukaran hakkıdır. Fukaraya kemiğini, zenginliğine göğünü alayım diye etisini verme. Yani kendine layık gördüğünü fukaraya ver, beni dinlersen. Bir daha söyleyeyim mi? Hangi eti layık görüyorsun? kendine, onu fukaraya ver. Çünkü insan sevdiğini vermedikçe sevdiğine nail olmaz. Cümle'ye sakın be, Allah hayırlı bayramlar yapsın. Ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkında hayırlı olsun. Ve dualarınız bu günlerde sakın günlerde böyle günaha falan sakın ha. Sakın ha. Bu on gün çok mühim. Dil-Heczah'ın on günü ve bayram. Kullan bayramı çok mühim günlerdir. Bu günlerde sakın ha günaha falan böyle şeylere Allah'a isyan yollarına gitmeyin. Sakın ha yapmayın öyle şeyleri. Kaçının öyle şeylerden. Daima ibadet ve taat ve sadakat. Hatta kurbanla beraber kurban ile beraber fukara ise biraz da para verin. Eğer bütçemiz bozulmayacaksa. Diyor ki bir zaat mesela bir iki dakada on ataymış dedi birisin. Böyle bir bayram günüymüş, bu, bu bayram kurban arabası Şimdi kötü yerlere da bunu inşallah tırında kalır. Bir, bir efendim gafil bir Müslüman gelmiş elbisiz dükkanına. çocuk elbisesi alacak. Şu elbisesi çıkar demiş. Çıkartırken. Kaç yaşındayım çocuğum? Yedi yaşındayım, sekiz yaşındayım. Olur da olmaz. Yine olur da bir çocuk geçmiş. Benim çocuğum demiş, şu çocuğum bir şeyini de demiş, cesametinde demiş, çağırmışlar çocuğa girmiş. Niye? O çocuğu da getirmemiş. Zannedip bir çocuk bana aldılar elbiseyi. Halbuki bizim gafil Müslüman çocuğuna elbise olur mu olmaz mı diye o çocuğa giydiriyor. Çocuğun boyuna eline uyduğu için. Sevinmiş yavrucuk. Şey. Sonra soydurmuşlar elbiseyi çocuktan. Sonra, hadi evladım, böyle görelimmiş. Çocuğu bırakmışlar. Çocuk bir en bire gözünün yaş boşanmış. Sen yetim mi büyüdün? Soruyorum sana, babalı mı büyüdün yetim mi? Hepiniz kendinizi konuştuk soruna ki? Hakır büyüdün, zengin mi büyüdün? Zengin büyüdü de bilmezsin böyle konuştuğum şeyini şeyin anlamasın, şeyin yakını anlamasın sana anlaması, hoş. Hakır büyüdünse anlarsın benim konuştukları bu ne demek olduğu. He? Ev kirası veremeyenler ev kirası vermemekte. Ne oldu? Şefkat elinizi açacaksınız. Merhamet, merhamet cüzdanına çıksınız, kalibinizi yani, merhamet cüzdanına. Allah, Allah rızası bekliyor Allah. Fakat, mal sahibi Hristiyanmış. Görmüş bu hadiseyi dedi, efendi sen bunu hiç yapma dedi. Gel bakayım buraya çocuğa, gelirlerdi gel, gel, gel. elbise seni yorum. dedi, Nereye gidiyorsun gel bakayım. Sardı, verdi, başka bir takım verdi şeye, o adam. Devrin Şehir İslam'ı hacdaymış arafattaymış. O akşam bir mana görmüş. Rüyasına demişler ki bu sene hac kabul olmadı. Hicaz'ın hacı. Ama Kapalı Çarşı'da Kostina'mında bir Hristiyan bir yetibi giydirdiği için Allah onun hürmetine Hicaz'ın hacları haçları kabul etti. Şey sen bunu bir rüyayı görmüş. Semola geldiği vakitte gelmiş bulmuş Kostiyi. Kosti nerede demişler? Kostiyi Bayramın birinci, birinci güne göre kadar kostil ama şimdi demize ismini Muhammed koydurdu, İslam demirse olur demişler. Ne gördüyse görmüş gece, ona, ona da göstermiş şey Şimdi ikincisi, benim diyor bir komşum vardı, fukara diyor. O deli yollar. Ondan biz ahret kardeş olmuştuk diyor, ahret kardeşi, ahret kardeşini demek biliyor musun? Kader kardeşi değil, ahret kardeşi. Allah yolunda beraber olmak daima. Bir memni değil maddeyle bağlı değil. Allah için ondan ahlapık yapmak. kardeşim Bu zat fakirdi ama gırtlağından keser, her sene kurban bayramına bir kurban parası ayırırdı diyor. Ve kesten sonra o kurbanı dağıtarken yudullara, yetimlere biraz da para ayırır, ondan parayla nerdi kurban etini diyor. O fukara, fukara ayır gelirse diyor. Efat etti bu zat. Cenab-ı Hakk'a yalvardım diyor. Ya Rabbi, benim ''Ahret kardeşim bana göster. Makamı nedir, nerededir?'' diye yazıyor. Bir daha dedim kendisini gördüm. Gayetle de cesit bir ata binmiş, üstü mücevherler süslü. Sordum diyor, bu indin at nedir diye, kestiğim kovanlar demiş. Ya üzerindeki süsler bu tezyinat nedir? Verdiğim sadakat demiş. Artık, tefham, insaf et, gözlerini aynet, konuşuyorum. He? Yani Allah aşkına at, bana ver demedin. Allah aşkına de at, ver. Kes. Yap. Karşılığını dünya adı bulacaksın. Allah'tan bekle. Allah seni nedeni mahrum etmeyecek. Allah. Zaten Allah diye mahrum olur mu hiç? Allah'a bir dünya ah. dar, selam ve ihlimen yaşa vila suratına.